Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmaîn Aziz kardeşler Ehlibeyt mektebi derslerinin bir yenisine daha kavuştuk. Rabbimize sonsuz hamdler olsun hak olanı, hakikat olanı anlama, anlatma, kavrama adına da bir vesileye dönüşsün inşallah. Bugünkü dersimizin başlığı zor zamanların imamı, İmam Cafer'i sadık olacak. Zor zamanlarda yaşayan biri, o zor zamanlarda nasıl bir kamet ortaya koymuş, onu anlamaya çalışacağız inşallah. Ama ben öncesinde Meseleye biraz daha farklı bir noktadan da yaklaşma adına efendimizin bir hadisini sizlere hatırlatmak istiyorum. İbn Mace'de, Tirmizi'de ve daha birçok kaynakta geçen Aleyhisselatü vesselam efendimizin insanın seviyesi artınca imtihanının da şiddetinin arttığını söyleyen o nebevi mesajı size aktarmak istiyorum. Dir ki Efendimiz belaların en şiddetlisine peygamberler, sonra Hakka yakınlıklarına göre veli kullar, sonra ise derecelerine göre diğer müminler maruz kalırlar. Biz bu hadisten anlıyoruz ki aslında Allah'ın kendisine yakın olarak belirlediği, daha daha doğru bir cümleyle. Allah'a yakınlık konusunda belli bir seviye kazanmış olan insanların başta peygamberler olmak üzere imtihanları belalara karşı olarak karşılaşmaları o belalarla imtihana çekilmeleri diğer sıradan insanlara göre çok daha şiddetli. Biz bunu anlamak için şöyle zihnimizi bir yokladığımız zaman zaten ...hemen zihnimize birçok şey dökülecek. Düşünebiliyor musunuz Hz. Adem'i? İlk peygamber, ilk insan... ...yaratılır, yaratılmaz bir imtihanla karşı karşıya kalıyor. Cennetten dünyaya gönderildikten sonra da... ...şiddetli bir imtihanın muhatabı oluyor. İki oğlundan birisi birini öldürüyor. Biri küfür üzere ölüyor. Biri hak üzere ölüyor. Bir baba için, hele hele bir peygamber olan baba için küfür üzere bir oğlunun ölmesi ne demektir? Tahayyül edebiliyorsunuz. Belanın şiddetini, imtihanın ağırlığını siz buradan anlayın. Gelin Hazreti Nuh'a. Hazreti Nuh ve imtihanlar desem onlarca şey aklınıza gelir değil mi? Hazreti Nuh ki bin eksi elli sene. 950 değil 1000 50 sene Kur'an öyle dediği için biz de öyle diyoruz. İmtihan adına o insanları davet adına çırpınıp duracak. En sonda Allah tufanı gönderdiğini göndereceğini ona haber verecek. Gemi yapmasını isteyecek, alay edecekler, dalga geçecekler. Hani bunun denizi diyecekler. Yer kaynatacak suyu, gök akıtacak suyu Sular kaynadığı zaman dalgalar arasında olan oğluna elini uzatacak, oğlunun eli tabirca ise babasının elinden kayıp gidecek. Hadi gelin de bu imtihanın şiddetini anlayın. Hz. İbrahim'e gelseniz, Hz. İbrahim'in hayatının tamamı imtihan üzeredir. Harranda başlayan o mücadelesi, babasıyla olan imtihanı, Nemrut ile olan imtihanı, Mısır'a gelip Mısır'daki firavunla ile olan imtihanı, Elhal ile Filistin'e gidip, iki hanımı ile olan imtihanı, Hacer ve Sare ile, yıllar yılı süren evlatsızlık imtihanı, o evlatsızlığın arkasından gelen İsmail ve İsmail ile yaptılan imtihan, arkasından başlayan Kabe süreci, tam rahat ettim derken, verilmiş bir sözü hatırlatma ve 12 yaşındaki İsmail'ini kurbanlık bir koç gibi yatırma. Gelin de anlayın Hz. İbrahim'in imtihanlarını. Ya Yakub'un imtihanı desem, aklınıza onlarca şey gelir değil mi? Evlatlarıyla imtihan edilmiş bir baba ve o evlatlarının içerisinden birinin yokluğuyla yanan bir baba. Ya Yusuf'un imtihanı desem, onun imtihanı anlatılmaya nasıl anlatılabilir, kelimelere sığar mı? İffet adına o sınanmaları, o belalara karşı sabrı, zindandan saraya yürüyüşü, saraydan tekrardan zindana, kuyulardan önce saraya, sonra saraydan zindana, arkasından tekta, tekrardan iktidara, onlarca şey aklımıza gelir. Benim her okuduğum zaman Zihnimi, bedenimi yoran bir kıssa var ki muhakkak siz de onu okumuşsunuzdur. Hazreti Meryem ve imtihanı çok şiddetli bir imtihan. Çok şey söylenir de babasız olarak Hazreti İsa'yı doğurmak durumunda kaldığında Meryem suresi o hadiseyi bize çok güzel anlatır. Öyle bir hale girmiştir ki Meryem anamız keşke ölseydim unutulup gitseydim de bu ağır imtihanı çekmeseydim diyecek. Bu kolay bir şey değil. Ne yapacak gencecik bir hanım babasız kucağına alacak kundaktaki bebeğini toplumun içine çıkacak. Nasıl izah edebilirsiniz? Nasıl ikna edebilirsiniz? Nasıl insanları buna inandırabilirsiniz? Bu kolay bir şey değil. Ama değil mi ki seviye yüksek, değil mi ki belli bir noktada seviye, o halde o seviyeye uygun bir biçimde imtihan da ona göre gelecek. Aleyhisselatu vesselam Efendimiz ve imtihan desem, neler neler gelir değil mi aklınıza? 63 yıllık hayatının tamamı değil sadece 23 yıllık nübüvvet hayatı, 63 yıllık hayatının tamamı imtihanlarla dolu. Daha annenin karnındayken baba gitmiş. Anneye anne diye mi demeye doymadan anne gitmiş. Varmış dedi Abdulmuttalib'in yanına o gitmiş. Amca Ebu Talib'e sığınmış. O işte biraz ona sekinet vermiş. Hatice'si gelmiş, nübüvvet gelmiş. Arkasından nübüvvetin 10. yılında arka arkaya Ebu Talib'le Hatice beraberce gitmiş. Düşünebilir misiniz bir baba için bir evlat acısı ne kadar ağırdır aleyhissalatü vesselam efendimiz kendi elleriyle doğan kız çocuklarını Zeyneb'i Ümmü Gülsüm'ü Rukiye'yi toprağa vermiş Abdullah'ı Kasım'ı İbrahim'i kendi elleriyle toprağa vermiş bir baba düşünün ki altı tane evlat acısını yüreğinin ta derinliklerinde hissetsin ve daha neler neler Gelin Ehli Beyt'in İmamı Hazreti Ali'ye. Onun hiç çilesi bitmemiştir. 53 yıllık iman yolunda hep imtihanları en üst düzeydedir. Hep imtihanları bir tanesi bile insanın belini yedi yirden kıracak düzeydeyken o onların hepsine katlanmıştır. Gelin Hazreti Hasan'a anlattım size. Hüseyin'e gelin. Anlattım size Kerbela'yı öncesini sonrasını İmam Zeynel Abidine gelin Muhammed El Bakır'a gelin ve i̇mam Cafer Sadık'a gelin. Niçin peki seviye yüksek Allah'a karşı Allah'ın yanında Allah'ın nazarında bir seviyeleri var onların. Seviyeleri yüksek olduğu için imtihanları da seviyelerine uygun bir biçimde. Allah'a yakınlık dereceleri arttıkça belalar artan diyen peygamber aleyhissalatü vesselamın o sözünü her adımlarında bu insanlar ve arkasından size anlatacağım başka isimler her adımlarında da ya Resulallah diyerek tasdik ettirirler. İmtihanların en şiddetlisine tabi olan o insanlar olarak bizlere bu işin yoluna ve yöntemine dair de çok şey şeyler söylerler. Allah duyanlardan etsin. Cenab-ı Hak bizlerin de seviyelerini arttırsın inşallah. Kaldıramayacağımız yükleri de bizlere yüklemesin inşallah. Zor zamanların imamı dedim. İmam Caferi Sadık'a. Öyle zor ki düşünün amcası İmam Zeyd kıyam edecek. Ondan bu manada bir destek istiyor ama o kendisine yüklenen misyondan dolayı o kıyama destek veremiyor. Ama zannetmeyin ki İmam Zeyd ve oğlu Yahya İbni Zeyd kılıçlar altında doğranırken okların muhatabı olur, olurlarken öncesinde İmam Cafer onlara demişti ya gitmeyin. Kufeliler yine size ihanet ederler yapmayın demelerine rağmen gidip ve başlarına o işler gelince işte beni dinlemediler de başlarına geldi gibi bir söz ettiklerini bunu hiç zannetmeyin. İmam Caferi Sadık amcası İmam Zeyd'in kıyamının başladığı günden sonuna kadar o günden ikinci bir kıyam olan bugün size anlatacağım Hazreti Hasan'ın çocuklarının kıyamına kadar. Kerbela'ya ne kadar ağlamışsa İmam Zeyd'in kıyamına da en az o kadar ağlamıştır ve kendisi gitmemesinin sebeplerini bize kaç kez söylemiştir ki ben size aktardım o sözleri ne diyor biliyor musunuz amcası İmam Zeyd için Allah beni o akıtılan mübarek kanlara ortak etsin Allah'a yemin ederim ki amcam Zeyd ve ashabı tıpkı dedem Ali İbni Ebi Talif ve ashabı gibi şehit oldular o gitmemesinin sebebini söylüyor ama arkalarından bir de bu işin ızdırabını çekiyor ve hiçbir zaman şunu unutmayın gitmek ne kadar zorsa kalmak da en az o kadar zordur şimdi İmam Hüseyin Kerbela'da gitti Hazreti Zeynep kaldı, İmam Zeynel Abidin kaldı onlara kolay mıydı? Onlar için daha zordu bu. Kalmak gerçekten zordur. Aynı şekilde İmam Cafer-i Sadık da onların arkasından kalmanın ızdırabını en üst düzeyde çekti. Ve bu konuda gerçekten kendisi hayatının sonuna kadar İmam Zeyd'in ve oğlu Yahya'nın kıyamlarını unutmadı. Onları hep vefa ile andı. Dediğim gibi daha sonra ağlayacak başka bir şey daha olacaktı o da Hazreti Hasan'ın çocukları olan Abdullah İbni Hasan ve onun oğlu Muhammed Ennefsü Zekiye'nin kıyamında da aynı tepkiyi aynı hali devam ettirecekti. İmam Caferi Sadık'ın o kıyamını o mücadelesini o süreci bir anlayabilmemiz için biraz sizi yine tarihe döndürmem lazım. Biraz o zemini anlarsak zor zamanların imamı ifadesini daha iyi anlarız. 90 yıllık Emevi dönemi vardı ki o dönemin sonlarını size anlattım geçen ders. Emevilerin 90 yıllık o hayatında o iktidarlarında çok sıkıntılar çekilmişti. Ehli Beyt'in birçok mensubu şehit edilmişti. Ehli Beyt'e hutbelerden küfürler ediliyordu. Halen de o gelenek devam ettiriliyordu. Ve daha neler neler. Böyle olunca da İslam dünyasının tamamında ama özellikle Irak ve İran coğrafyasında. Ama özellikle de bu iki coğrafyada Kufede ve Horasan'da Ehli Beyt'e karşı muhabbet çok farklı bir noktaya kaymıştı. Öyle ki. Her an ehli beyt için bir şeyler yapma zorunluluğu hisseden bir zümre neşet etmişti o coğrafyada ve her an bir şeylerin bir beklentisine girilmişti. Bir gün gelecek ehli beytin imamlarından bir tanesi çıkacak bu zalimlere karşı kıyam edecek ve o kıyamda da Allah onu muvaffak kılacak böylelikle bu zulüm, bu zulüm sona erecek diye bir beklenti vardı. Tabi bu beklenti halk nazarında normal bir şeydi ancak işin bir de bir diğer yönü vardı ki orası çok önemliydi. Halkın ehli beyte olan o teveccühünü kendi şahsi hesapları için kullanmaya çalışan zümreler vardı. Fırkalar vardı siyasi görüşler vardı siyasi düşünceler vardı sadece gözü iktidarda olan bazı zümreler de vardı. Dolayısıyla o zor zamanlarda kimin gerçekten ehli beyti samimiyetle sevdiği kimin ise onun arkasında bir şeyler beslediğini kimse bilemiyordu. O o zeminde o zamanda bunu birbirinden ayırt etmek çok da kolay değildi. Hal böyle olunca ehli beyti olan o muhabbet üst düzeyde olduğundan dolayı en ufak bir kıvılcım insanları umutlandırıyordu. İşte o günlerde bir kıvılcım görüyoruz. Görüyoruz biz. Tarihler Hicret'in 120'li yılların ortaları. Yani 124-125. Kıvılcımın sahibi kim? Hazreti Ali'nin evlatlarından bir tanesi. Biliyorsunuz Hazreti Ali'nin Havle binti Cafer el-Hanefiyeden Muhammed el-Hanefiye diye bir oğlu var. Çok farklı birisidir. Çok alim bir zattır. Çok gerçekten zühd noktasında farklı bir yeri olan birisidir. Ama Hazreti Fatma'nın soyundan değil diğer bir hanımından olan bir çocuktur. Kendisi bazen üzülürdü Hazreti Fatma'dan doğmadığına bazıları onu teselli ederlerdi. Sen de Ali'nin oğlusun Hasan da Hüseyin de Ali'nin oğludur dedikleri zaman evet hepimiz Ali'nin evladıyız ama onların anası Fatma diyerek Onların özelliğine dikkat çekerdi. Muhammed el-Hanefiye böyle bir zattı. O zatın oğlu Ebu Haşim İbni Muhammed, Yaşı da biraz ilerlemiş bir halde, Ehli Beyt'in sevilen bir ismidir. Ehli Beyt'in bütün mensuplarının teveccüh gösterdikleri bir isimdir. O, o günlerde Emevilere karşı örgütlü bir, yapı oluşturma adına gayrete başlar bu gayretini belli bir noktaya kadar getirir Hişam'ın o günkü baskılarını görünce bu işin kendisinin üzerinden daha fazla yürüyemeyeceğini anlayınca çok sevdiği güvendiği Muhammed İbni Ali soya dikkat edin Muhammed İbni Ali İbni Abdullah İbni Abbas'a bu işi emanet eder. Kimden bahsettim size? Hazreti Abbas'ın çocuklarından. Muhammed İbni Ali, İbni Abdullah, o İbni Abbas işte ve Hazret Abbas. Hazret Abbas'ın torununun oğlu bu zat. Ona emanet eder. Tarihçiler bunu çok tartışmışlar. Niye Ebu Haşim Ehlibeyt'ten kendisine daha yakın olan bir zata... Bu işi emanet etmemiştir de Muhammed İbni Ali'ye emanet etmiştir. Bunun konu, konuda birçok da yorum yapılır. Onlardan bir tanesi şudur. Yakınlığı vardı ve o zata güveniyordu Ebu Haşim. Güvendiği için de ona emanet etmişti. Başka yorumlar da yapılıyor ama biz bunu söylemiş olalım. Muhammed İbni Ali böyle bir işin başına geçirilince o güne kadar... Hazreti Abbas'ın torunları dedim ya torunlarının oğulları oluyor ama ben torunları diyeyim siz hangi silsileden bahsettiğimi zihninizde tutun. Torunları hep Ali'nin evlatlarının yanındadırlar hiçbir zaman kendilerinin hilafet adına bir beklentileri olmamıştır hiçbir zaman hilafet noktasında da bir planın içerisine girmemişlerdir. Ama ne zamanki Muhammed İbni Ali tarih sahnesine çıkmıştır ve kendisine bu manada bir alan açılmıştır. O günden sonra Abbas'ın torunları da hilafet noktasında bazı şeyleri konuşmaya başlamışlardır. O günden itibaren artık içten içe bu işin planlandığını bu iş için belli şeyler yapıldığını görüyoruz. Hicretin 125. yılına kadar Hişam bin Abdülmelik dönemi bu dönem 125'e kadar Muhammed İbni Ali faaliyetlerine devam eder. Davetçiler gönderir Horasan'a, Irak'a, İran coğrafyasının birçok yerine Ehlibeyt adına biatlar aldırır. Ama hep bunu yaparken Ali'nin evlatları için aldı, alır biatı. Kendisi bu işin emanetçisi olarak kendisini takdim eder ve kesinlikle yapılan bu kıyamın ehlibeyt adına yapıldığını söyler. Ve o günlerde yaşı 19-20 olan adını çokça duyduğunuz bir isim söyleyeceğim şimdi. Ebu Müslü Ebu Müslim el-Horasani bu zat tarafından Horasan'a Abbasilerin davetçisi olarak gönderilir. Yaşı kaçtır Ebu Müslim el-Horasani'nin? Sadece 19-20 yaşlarında 19-20 yaşlarında gencecik biri ama farklı birisi ağırlığı olan biri Gerçekten bu işte kabiliyeti olan birisi ancak birçok da sıkıntısı olan birisi ki Sıkıntılarını biraz sonra size söyleyeceğim Abbasiler adına davet çalışmalarını başlatır Horasan bölgesinde Ve o davet çalışmalarına başlar başlamaz da Artık oradan bir kıvılcım başlamış olur. Ümitler tazelenir. Abbasilerin o ana kadar Abbasileri öne çıkarmayıp Ehli Beyt adına attıkları bu adım insanların biraz olsun bu konuda umutlarını yeşertmiştir. Ve Ehli Beyt'in artık iktidara gelme noktasında beklenti biraz daha fazlalaştırmıştır. O güne kadar o davetçilerin kendilerine slogan ettikleri bir cümle var. Erradi Ali Muhammed diyorlar Ali Muhammed'in rızası için yani ehlibeyt için bu adım bu onların temel sloganları ve Abbasiler o günden sonra bazı şeyleri semboller üzerinde de yaymaya çalışırlar simsiyah giyerler siyah sarıklar taşırlar Ellerinde siyah bayraklar olur ve bunu kendilerini birbirleriyle tanıştırma adına sembol olarak kullanırlar. Bu konuda da gerekli olan önlemleri alarak davet çalışmalarını devam ederler. Ve bunlar doğru, doğru devam ettiği zaman Muhammed İbni Ali Ebu Müslim El Khorasaniye yine uzunca bir bayrak gönderir ki rengi siyahtır. Onu gönderirken de bir mektup gönderir ona ben sana zaferin bayrağını gönderiyorum der. Bu sancak bu bayrak Horasan'a ulaşınca biraz daha farklı bir biçimde teveccüh artar farklı bir noktaya gelir. Abbasiler o zamana kadar bu şeyi devam ettirirlerken yavaş yavaş halk nazarında etkilerinin arttığını görünce Asıl kendileri için tehlikeli olan ehli beyt ile hesaplaşmanın planlarını yaparlar. Bakın iş nereden başladı nereye doğru geldi ve ben sizi en sonunda nereye getireceğim dikkat edin. Belki biraz tarihi süreç bizi sıkar ama bunlar önemli şeyler biz bu tarihten kendi dünyamıza bazı şeyler taşıyacağız. Çıkış itibariyle ehli beyt içindi ehli beyt için çıktıkları o yolda. Teveccüh artınca artık yavaş yavaş içlerinde olan o duyguyu dışa yansıtmaya başladılar ancak karşılarında İmam Cafer'i sadık gibi onların gerçek manada niyetlerini bilen birisi vardı. Onlar da Cafer-i Sadık'ı ikna edemeyeceklerini biliyordular. Çünkü birkaç kez görüşmeler yaptılar. Her seferinde İmam Cafer-i Sadık'ı bu işe ikna etmeye çalıştılar. İmam Cafer-i Sadık ikna olmadı. Bu sefer ne yapmaya başladılar biliyor musunuz? Bu Abbasiler dediğimiz yani Hazret Abbas'ın torunları olan Zümre bir plan ile Ehli Beyt'in diğer mensuplarıyla İmam cafer Sadık'ın arasını açmaya ve İmam Caferi Sadık'ı yalnızlaştırma adına bazı planlara giriştiler. O planın bir şeyi parçası olarak Efendimiz aleyhissalatü vesselamın annesi Amine validemizin kabrinin bulunduğu Ebva'da Ehli Beyt için bir toplantı yaptılar. O toplantıya bütün Ehli Beyt mensupları davet edilecek ve orada halifenin kim olduğu belli edilecek halifenin adına biat alınacak bütün herkes çağrılıyor kimler var orada Hazreti Hasan'ın torunları var Abdullah İbni Hasan Hazreti Hasan'ın torununun oğludur ve o gün için Ehli Beyt'in en yaşlısıdır onun oğlu Muhammed İbn Abdullah var ki Muhammed en nefs zekiyedir o. O nefs-ü onun lakabıdır. Farklı birisi olduğu için öyle bir lakaplanılmıştır. Ve Ehli Beyt'in diğer mensupları. Toplantıya tek gelmeyen isim Caferi Sadık'tır. Onların niyetini bildikleri için bildiği için o oyuna gelmeme adına toplantıya gelmiyor. Konuşmalar yapılıyor. Karar belli Emevilere karşı yeni bir halife seçilecek ve o halife adına da insanlardan biat toplanacak. Hazreti Hasan'ın torunlarından olan Abdullah İbn Hasan konuşuyor ve diyor hilafete en layık olan benim oğlum Muhammed en ü Ona ilk biat edenler kim? Abbas'ın torunları yani Abbasi devletinin kurucuları olan İbrahim İbni Muhammed onun kardeşi Ebul Abbas ya da Essefah onun lakabıdır Ebu Cafer El Mansur. Niye biat ediyorlar çok iyi biliyorlar ki eğer işin başında bir Ehli Beyt mensubu olmazsa halk kesinlikle onlara biat etmeyecek çünkü halkın beklentisi ne yönde? Ali'nin evlatlarından birinin hilafette olmasıdır. Böyle olacaksa eğer böyle bir beklenti varsa o zaman ister istemez öne verecekleri isim de Ali'nin evlatlarından biri olmalı. Onun içinde Muhammed en nefsüz zekiyeyi halife olarak atıyorlar ve orada ilk biat edenler de Hazreti Abbas'ın soyundan gelen Abbasi devletinin kurucusu olan bu isimler oluyor. Biat ediliyor. Bu işi tezgahlayanlar asıl soruyu soruyorlar. Niye Caferi Sadık yok? Onlar diyorlar ki herhalde işi çıkmıştır falandır filandır diye olmaz diyorlar. Caferi Sadık da gelecek ve biat edecek. Gönderiyorlar bir grup adam Medine'ye. Medine'den Caferi Sadık'ı alarak Evvaya getiriyorlar. Caferi Sadık onları dinleyince hayır diyor. Bu doğru değil ve yaptığınız iş. Meşru bir iş değil benim amcamın çocuklarından biri dahi olsa ben Muhammed en nefsü zekiyeye biat etmiyorum der. Bunu der demez Abbasilerin beklediği işte buydu ne yaptılar birbirlerine düşürdüler. Size tarih mi anlatıyorum bugünü mü anlatıyorum bilmiyorum anlıyor musunuz ben sadece kıyası sizin zihinlerinize veriyorum bakın. Öyle şeyler ki aynısını bu günlerde yaşıyoruz. Aynısını biz 5-10 sene önce yaşadık. Aynısını 5-10 sene sonra belki yaşayacağız. Ne yaptılar? Ehli beytin mensuplarını çok değil 3. 4. nesilde peygamberin soyundan olan o insanları bile böyle bir fitneden dolayı birbirlerine düşürdüler. Abdullah İbni Hasan döndü dedi ki Caferi Sadık'a ben biliyorum senin niye karşı çıktığını. Sen kendin halife olmak istiyorsun. Benim oğlumu kıskandın. Onun için karşı çıktın. Caferi Sadık'ın sözü şu. Aynen size okuyorum. Allah'a yemin ederim ki böyle konuşmamın sebebi kıskançlık değildir. Ama elini İbrahim bin Muhammed'in sırtına vuruyor. Abbasilerin birinci adamı bu. Halifelik ne sana ne de çocuklarına verilecektir. Tam tersine Beni Abbas'a verilecektir. Ve senin her iki oğlun da göreceksin bunların yüzünden öldürülecektir. Öyle mi oldu? Aynen de öyle oldu. Bakın Caferi Sadık zor zamanların imamı olarak bu işi feraset ile basiret ile anlamıştı. Tezgahın ne adına kurulduğunu çok iyi fark etmişti. Ehlibeyt ambalajına sürülmesi, farklı şeylerle piyasaya takdim edilmesi, o gerçek niyeti göz ardı ettirtmiyordu. Feraset böyle bir şeydir zaten. Basiret böyle bir şeydir. Allah bizlere de onu nasip etsin. Onu nasip edebilmesinin de başka sebepleri var. O öyle kendiliğinden olmaz. Allah'a ne kadar kulluk adına, o kulluk kalitesini ortaya koyar da ihsan şuurunu ihlası kulluk derinliğini insan sağlarsa feraset ve basireti elde eder. İmam Caferi Sadık da bunları elde etmiş birisi olarak olayların arkasında dönen dolapları görüyordu. Ve onun içinde amcasının oğlu sayılan Abdullah İbn Hasan'ı onun oğlu Muhammed'i ve diğer Ehli Beyt'in mensuplarını uyarıyordu. Ama gelin görün ki ne yapıyorduysa ikna edemiyordu. Ne diyordular biliyor musunuz İmam Caferi Sadık'a? Hazreti Hasan'a ne diyordularsa aynısını diyordular. Hazreti Hasan vahdet adına hilafeti Şam tarafına bıraktığı zaman düşmanlar alay etti. Dostlar eleştirdi. Cahiller karaladı. Öyle bir hale soktular ki Hazreti Hasan'ı. O ana kadar çektiği bütün sıkıntılardan daha farklı bir sıkıntı çekti. Aynısını şimdi İmam Caferi Sadık görüyor. Dostları eleştiriyor, akrabaları eleştiriyor. Yanlış yapıyorsun diyor. Sen bir fitne soktun ailemizin arasına deyip Caferi Sadık'a farklı şeyler söylüyorlar. Düşmanlar alttan alta gülüyorlar. Cahiller de ellerinden dillerinden geleni artlarına bırakmıyorlar. Neden zor zamanların imamı dedim anladınız değil mi? Gerçekten çok zor bir zaman ve zemin ama İmam Cafer-i Sadık bir istikamet timsali olan Hazreti Ali'nin oğlu olma sorumluluğuyla zor zamanlarda bile istikamet üzere kalınmanın en güzel örneğini o dönemlerde ortaya koyuyor. İmam Cafer-i Sadık biat etmeden gidiyor. Onlar Muhammed adına biat toplarlarken Muhamm İbrahim el-İmam, İbrahim İbn Muhammed yani Abbasilerin bir numaralı adamı artık bu işi daha organizeli bir biçimde yapıyor. Ve yaptığı ilk iş Ebu Müslim el-Khorasani'nin yetkilerini arttırmaktır. Yetkilerini arttırınca bu zat öyle bir hale geliyor ki Emevilere rahmet okutacak bir hale geliyor bakın size bir rivayet aktarayım bu rivayet ne kadar doğru ben de bilmiyorum ama doğruya yakın bir şeyler bunurdan anlayabiliriz diyor ki bizim tarihi kitaplarımızın bazıları Ebu Müslim el Khorasani İbrahim el İmam'dan yetkileri alınca Abbasilere biat toplarken tam 600 bin kişinin kanına girmiştir. E ne oldu peki Emeviler gitti Abbasiler geldi Mervan gitti İbrahim geldi değişen yine bir şey yok saltanat bu zaten asıl düşman olunması gereken bu zihniyet zaten değişmeyen bu olduğu için isimler değişmiş ne yazar zihniyet aynı zihniyet hadi 600 bin olmasın 300 bin olsun 300 bin olmasın 100 bin olsun 10 bin bile olsa Böyle bir iş için kan dökmenin nasıl bir izahı olabilir? İşte bu Müslim el-Khorasani bu manada bir kıyam başlatır orada. Öyle ki binlerce insanın kanına girer. Bu süreç yaşanırken Hicri 131'de İbrahim el-İmam bakın daha Emeviler yıkılmamış. Emevilerin son halifesi olan Mervan tarafından tutuklanır. İbrahim el-İmam tutuklanınca Başa kim geçer? Onun kardeşi Ebu'l-Abbas ya da meşhur lakabıyla Es-Seffah. Seffah ne demek? Kan dökücü demek. Öyle kan dökmüştür ki bu lakabı almıştır. Onun döktüğü kanın haddi hesabı yok zaten. Ebu Müslim el yaptıkları da zaten hep onun telkinleriyle olmuştur. Hicri 132. yılına gelince onun yerine Ebu'l-Abbas geçtiği o dönemde Ebu Müslimel Khorasani Khorasan'daki kıyamı bitirir. Emevileri oradan sürür çıkarır. İran coğrafyasının o güzergahında Emevi valilerin hepsini oradan atar ve Emevilerin merkezi olan Kufe'ye gelir. Kufe'de de onların hilafetine son vererek. Hicretin 132. yılında Abbasi devletinin temelini atar. Temel atıldı. Şimdi biat kimin adına toplanmalı? Muhammed'in adına toplanmalı. Muhammed en ü zekiye halifeydi o ana kadar. Ama ne oldu? Devlet kuruldu. Şimdi Ebu Müslim el-Horasani bütün askerlerini de Kufen'in mescidine yağarak halkı mescide topladı zorla. Ve biat istedi insanlardan kime? Ebul Abbas'a. Ebul Abbas için biat edildi. Biat edildikten sonra yapılacak ilk iş nedir? Hutbe verecek. Ebul Abbas çıktı insanların huzuruna bir tek kelime edemedi. Heyecandan dili tutuldu konuşamadı. Amcası Davut bin Ali konuştu biraz sonra kendine geldi konuştu. Allah aşkına şu hutbeyi bir dinleyin. Abbasi halifelerinin ilkinin insanlara okuduğu hutbeden bir cümle, bir paragraf. Ey kufe halkı siz bize yönelik sevginin mahalli sevgimizin menzilisiniz. Siz bu özelliğinizi hiç değiştirmediniz. Zalimlerin size onca baskısına rağmen bir an bile bundan vazgeçmediniz. Nihayet bizim zamanımız gelip çattı Allah bizim devletimizi size bahşetti sözlerdeki mesajları anlıyorsunuz değil mi bizim devletimizi size bahşetti hani Ehli Beyt'in devletiydi hani Ali'nin soyundan biri gelecekti ama öyle değil siz bize karşı insanların en doğruları bize en fazla ikramda bulunanlarsınız bunun üzerine sizin bize bu Sadakatinizden dolayı hepinize yüz dirhem dağıtıyorum benim adım şimdiye kadar sınır tanımaz kan dökücü seffah olduğu gibi ikramı da bol olandır kendisinin ikramlarını da böyle örüyor ve Kufede kerhen bu zata karşı biat ediliyor o andan sonra amcası Abdullah ibn Ali'yi Mervan'ın peşine düşürüyor ve Emevilerin Kökünü öylece kazıyorlar Size çok ilginç bir şey söyleyeyim İmam Caferi sadıkın emevilerden çektiklerini geçen dersler anlattım size Emevilerin Abbasilerden gördükleri zulme de karşı çıkan bir immamlı Caferi sadık var karşımızda Anladınız mı sözümü Emevilerin çektikleri zulümlere yani Abbasilerin onlara çektirdiklerine de çok sesli bir biçimde karşı çıkıyor. Zaten istikamet bunu gerektirirdi değil mi? İstikamet ne şart ve durumda olursa olsun hakkı ve adaleti dile getirmeyi gerektirirdi. İmam Caferi Sadık'ın da yaptığı bundan başka bir şey değil. Peki Abbasiler Kufe'de devletlerini kurdular. Ne yapacaklar? Valiler atayacaklar şimdi Mervan'ı da öldürdüler zaten Emevilerin bütün her şeyine sona erdirdiler. Şimdi büyük bir İslam coğrafyası var önlerinde o İslam coğrafyalarına valiler atayacaklar. Kimleri atadılar vali olarak? Onlar beni Ümeyye'ye atamıştı bunlar beni Abbas'a atayacak. Saltanat budur zaten. Nerede vali varsa ya Abbas oğullarından biri. Ya da onların yakınlarından biridir. Medine'ye atanan de bu zatların amcası Davud bin Ali'dir. Davud bin Ali Medine'ye gelir gelmez ilk hutbesi şu. Ey insanlar mühlet verilmiş olması sizi yanılttı. Öyle ki bunu bir ihmal olarak algıladınız. Heyhat ne kadar da yanlış düşünmüşsünüz. Nasıl böyle bir zehaba kapıldınız halbuki benim elimde kırbaç var ve kılından çıkmış bir kılıç var öyleyse hadi göreyim sizi bunu söyleyecek Medine'de biat etmeyenler var Caferi Sadık'ın sadık talebeleri var bunları sindirme adına işe başlayacak Abbasilerin ilk uygulamalarını size söylüyorum. Başa geçer geçmez Davud bin Ali Medine'ye gelir gelmez ilk yaptığı iş Ehli Beyt'in mensuplarıyla bir şekilde hesaplaşmaktır. Ve Cafer bin Sadıka, Caferi Sadıka el süremediği için talebelerinin gözünü korkutma adına Mualla ibni Hunays'ı şehit ettirir. Bu zatı alır. Kim gelip gidiyor Caferi Sadık'ın derslerine? İsimler sorar ama mualla sadık bir insandır, Caferi Sadıktan sızık öğrenmiştir, tek bir isim söylemez. Bunun üzerine Davut bin Ali, Caferi Sadık'ın hem hizmetlisi hem talebesi olan bu zatı şehit eder. Ve artık öyle bir noktaya gelir ki Caferi Sadık Medine'de irşat faaliyetlerini de devam ettiremez. Bundan dolayı da çıkar Kufe'ye gider. Kufe'ye gider ki Kufe'de manzara daha elimdir. O gün Kufe'de Abbasiler şöyle bir yalan haber yaymışlar. Güya Caferi Sadık ilk halife olan İbrahim el İmama biat etmiştir. Caferi Sadık hayırdır. İlk başlattığı şey şudur. Bunların ötekilerden farkı yok tarihe geçen sözünü söylüyorum size değil bunlara biat etmek cami gibi hayırlı bir iş için bile benden yardım isteseler ben yine de onlara destek vermem İnsanlar şok oluyorlar hani Caferi Sadık onlara biat etmişti hani Ehli adına yapılmıştı bunlar duyuldukça Caferi Sadık'ın o sözleriyle iş daha farklı bir noktaya kayar ve Kufe'de yeni bir mücadele başlatır İmam Caferi Sadık. Öyle bir şey yapar ki orada halk teveccüh gösterir, ilmi halkalar kurulur, gelecekler size ilmiyle alakalı bazı şeyler anlatacağım. Öyle bir teveccüh oluşur ki o teveccüh Abbasileri endişelendirir ve o anda İmam, Başka bir imtihanla baş başa kalır. Abbasi devleti kuruldu ya devlet güçlendi iyi bir noktaya da geldi. Şimdi Ebu Müslim el-Khorasani meselenin kendisine geleceğini biliyordu. Bakın saltanat mantığını iyi anlayın. O iyi biliyordu ki iş kemale erince Abbasi halifeleri onu ortadan kaldıracaklar. O kadar Abbasilerin kurulması adına... Gayret gösteren birisi ve bunu anladığı için imama tutuyor bir mektup yazıyor. Diyor ki ben bu işi senin için yaptım. Ehlibeyt adına yaptım. Ehlibeyt adına insanlardan biat topladım. Eğer istiyorsan senden ötesi olmaz. Söz bu eğer istiyorsan senden ötesi olmaz. Yani ne demek sen eğer halife olmak istiyorsan sana biata hazırım diyor. İmamın ona gönderdiği cevap şu. Ne sen benim adamımsın ne de zaman benim zamanımdır. Söz bu. Ne sen benim adamımsın ne de zaman benim zamanımdır. Zaman zor bir zaman. İmam da bunu çok iyi biliyor. Peki ne oldu Ebu Müslim el-Khorasaniye? Seffah onu çağırdı yanına. Ya da Caferi Mansur ondan sonraki halife. Adamlarını... Orada konuşlandırmıştı gizli bir biçimde. Abbasi devletinin kurulmasında büyük bir emeği olan Ebu Müslim El Khorasani'yi öldürttüler bunlar. Sırf saltanat daha da güçlensin, zemin daha da kuvvetlensin diye. Mervan'ı öldüren kimdi? Geçen ders size söyledim. Amcalarıydı Ali İbni Abdullah idi. O zatı da bunlar yine öldürttü. Kendilerine... Rakip olmasınlar diye Ta ı tabi'nin büyük imamlarından Abdullah İbni Mübarek'e soruyorlar soru şu Ebu Müslim mi iyidir yoksa Haccac mı? Haccac da biliyorsunuz çok zalim birisi Ebu Müslim'de ondan aşağı kalır tarafı yok cevabı şu soru soruyu iyice anlayın ki cevabı daha iyi anlamış olasınız Ebu Müslim mi iyidir yoksa haccaç mı? Abdullah İbni Mübarek diyor ki Ebu Müslim'in herhangi bir insandan daha iyi olduğunu söyleyemem ama Haccac ondan daha kötü biriydi. Onun birisinden iyi olduğunu ben söyleyemem ama Haccac ondan daha kötüydü. Böyle birisi o ve bu sıfatlarla Abbasilere hizmet etmiş birisiyken işte bu halde de ölüp gidiyor saltanata hizmetinin karşılığını da bu şekilde alıyor Ebu Cafer El Mansur geliyor Sefahtan sonra Abbasi devletinin başına değişen bir şey var mı yok ama Ebu Cafer'in şöyle bir tarafı var Cafer'i sadıkla inişli çıkışlı bir münasebeti var bazen çok iyi bazen çok kötü bazen ona farklı bir muamele yapmak istiyor bazen ise ikramda bulunmak istiyor İyi olduğu günlerin birinde İmam Caferi Sadık'a bir mektup yazıyor. Diyor ki: Niçin diğer insanların etrafımızı sardığı gibi sen de bizi sarmıyorsun? Bize gelip gitmiyorsun? Caferi Sadık'ın ona verdiği cevap: Senden korkacağımız bir şey yok ki senin etrafında olalım. Senin yanında umacağımız ahiretlik bir husus da yok ki senin yanında dolaşalım senin sen seni tebrik etmemizi gerektiren bir nimet içinde de değilsin ki gelip seni tebrik edelim ayrıca sen içinde bulunduğun hali bir azap olarak da görmüyorsun ki sana taziye sunalım niye gelelim ki senin yanına sözü görüyor musunuz bir imamın sözü bu Caferi Sadık gibi bir imamın imameti çok iyi anlamış Nebevi veraseti çok iyi anlamış birinin sözü bu mektup Mansur'a ulaşınca şöyle bir cümle daha yazıp gönderiyor elçiye gel diyor bizimle birlikte ol bize arkadaşlık et ve bize nasihatta bulun. İmam Caferi Sadık cevap yazıyor dünyayı isteyen sana nasihat etmez ahireti isteyen de seninle arkadaşlık etmez. Söz bu dünyayı isteyen sana nasihat etmez. Çünkü sana nasihat edince adamın başı gövdesinden ayrılır. Ahireti isteyen de seninle arkadaşlık etmez. Bunun üzerine Mansur ona yine cevap yazıyor. Hiç şüphesiz bu sözleriyle benim için dünyayı isteyeni ahireti isteyenden ayırt etti. O kuşkusuz dünyayı değil ahireti isteyenlerdendir. İmam Cafer-i Sadık'ın onunla mektuplaşmaları onunla konuşmalarından sadece bir bölüm. Baktılar ki Hazreti Hasan'ın çocukları Abdullah İbni Hasan Cafer-i Sadık'ın dediği yavaş yavaş çıkıyor. O demişti ki devleti bunlar alacaklar ve senin iki oğlun da öldürülecek. Halen o sürece gelmemiş Cafer-i Mansur Ebu cafer el Mansur. Bir hac sırasında Abdullah İbni Hasan'ı tutuklatır. Zindana attırır ve üç sene onu zindanda tutar. Üç sene boyunca Abdullah İbni Hasan'dan istediği bir şey vardır. İki oğlunun yerini bana göster. İki oğlunun yerini bana söyle ki onları da tutuklayayım. Orada bir söz söyler Abdullah İbni Hasan İmam Zeyd'in oğluna der ki vallahi öyle bir ağır imtihandayım ki o imtihan İbrahim aleyhisselamın imtihanından daha ağır İbrahim oğlu İsmail'i kurban etmek için almıştı önüne bu zalimler benim iki oğlumu kurban etmek için benden yerlerini istiyorlar ben nasıl yerlerini onlara gösterebilir nasıl onlara söyleyebilirim 3 yıl boyunca zindanda tutuluyor ve en sonunda Abdullah İbni Hasan diğer Hazret Hasan'ın torunlarıyla birlikte hepsi katlediliyor. Bu acıyı da çekecek Caferi Sadık. Arkasından bakacak ki Muhammed Ennefsü Zekiyye'ye bunların gerçek amacı kendi ailelerinin üstünlüğü kıyam edecek, baş kaldıracak. İsa İbni Musa isimli bir komutan merak edenler bir araştırsın. Haccacı çok o dönemin o da haccaçlarından bir tanesi. 4000 kişilik bir orduyla Medine'nin üzerine gelecek. Bakın Ehli Beyt'in hassasiyetine bakın. Çok önemli Ehli Beyt Mektebi'nin hassasiyet ve ahlakına ait bir özellik. Muhammed en nefsu Zekiye diyecek ki eğer bunlar... Medine'nin içerisine girerlerse yıllar önce Emevilerin yaptığı gibi aynı Harre olaylarında yaptıkları gibi taş üstünde taş bırakmayacaklar ve kendini kurban etme pahasına Medine dışına çıktı onlarla Medine'nin dışında savaş verdi tabi 4000 kişilik güçlü bir orduya dayanmak mümkün müydü o ordu darmadan etti Hazreti Hasan'ın Kalan çocuklarını da Muhammed en nefsu zekiye de onlarla birlikte şehit edildi. İmam Caferi Sadık o acıyı da o sıkıntıyı da çekti. Neden zor zamanların imamla, imamı dedim anladınız değil mi? Öyle bir zemin öyle bir zaman ki o zamanlarda istikameti muhafaza etmek mümkün değil. O zamanlarda istikamet üzere yaşamak mümkün değil. E büyük insanların imtihanları da büyük olunca Caferi Sadık da o zeminde bu imtihanı hakkıyla veren biri olarak öyle kaygan zamanlarda dahi istikamet üzere nasıl durulması gerektiğini bize gösterdiler. Dersin sonunda dikkatlerinizi bir noktaya çekeyim öylece sözlerimi yavaş yavaş toparlayayım. Pillerim bitmişti sizin huzurunuza gelince ama elhamdülillah Cenab-ı Hak yine de dersi yaptırmayı nasip etti. İki devletten bahsettim size kardeşlerim. İki devlet. Bu devletlerden bir tanesi saltanat devleti, bir tanesi veraset devleti. Bir tanesinin başında sultan var, bir tanesinin başında alim var. O farkları anlayabilmek adına çok şey söyleyebiliriz. Ama ben sultanla alim arasındaki farkı size on cümleyle özetleyeceğim. Her birinin üzerinde biraz tefekkür etmek lazım. Ben cümleleri size emanet ediyorum. Tefekkürü de sizin zihinlerinize havale ediyorum. Birincisi şu. Sultan gücünü kılıçtan, alim gücünü kalemden alır. İmam Cafer-i Sadık'ın elinde kılıç var mıydı? Hiç olmadı. Hiç de almadı. Aynen tavrı İmam Zeynel Abidin'in tavrıydı. Aynen tavrı İmam Muhammed El Bakır'ın tavrıydı. Aynen tavrı daha öncesinde Hazret Hasan'ın tavrıydı. Hep ilim üzere uğraştı. Onun için elinde kılıç olmamasına rağmen bir güç vardı onda. İşte alim ile sultan arasındaki en büyük fark budur. İkincisi. Sultan ihtiramı gücünden alim ihtiramı ilminden alır. Bu adını aldığım sultanlar bir güç alıyorlardı. ihtiram görüyorlardı halktan. Ama halk isteyerek yapmıyordu bunu. O güç, o baskı, o kınından çıkmış kılıç, elde duran kırbaç onlara göstermelik bir ihtiram sağlıyordu. Ama alimin ihtiramı ilimden. Ne baskı var ne güç var ne despotizm var ama inanılmaz derecede de ihtiram var. Üçüncüsü sultanın hükmü sadece ülkesine alimin etkisi tüm aleme yayılır. Bu cümleyi tekrar edeyim sultanın hükmü sadece ülkesine alimin etkisi tüm aleme yayılır. Falanca sultan nedir? Ebu Cafer El Mansuri. Nerede gücü? Sadece kendi hegemonyası altında saltanatı altında olan toprakta ama alim öyle midir? Siz duysanız ki Endonezya'da bir alim var siyer alanında bir şeyler yapmış Türkiye'den olan birisi olarak kayıtsız kalabilir misiniz? Dünyanın neresinde olursa olsun bir alimin ilim adına ortaya koyduğu bir şey bütün bir dünyayı bütün bir alemi etkisi altına alır. Dördüncüsü sultan etrafını dal kavuklarla alim etrafını talebelerle doldurur. Aralarındaki fark birinde talebe varken birinde kendilerini destekleyen kendi yaptıkları işlere hep eyvallah eden bir zümre vardır. Beşincisi sultanın hayatında kan alimin hayatında gözyaşı vardır. Her daim o gözünden yaşı ümmeti diriltme adına akıtır. İmam Cafer-i Sadık da işte onlardan bir tanesidir. Altıncısı sultanın ölümü tebası için bir rahmet. Alimin ölümü, alimin ölümü, alemin ölümü olduğu için tüm insanlığa bir zahmettir. Bu cümleyi de bir daha tekrar edeyim. Sultanın ölümü tebası için bir rahmet. Alimin ölümü alemin ölümü olduğu için tüm insanlığa bir zahmettir. Yedincisi sultanın etkisi sadece yaşadığı zaman ile alimin etkisi kıyamete kadar devam eder. Kaç yıl geçmiş İmam Caferi Sadık'tan bugüne kaç yıl geçecek bugünden kıyamete kıyamet kopacak dediler kopmadı Allah bilecek zaten o bilgiyi kimsenin de o konuda söyleyecek bir sözü yok ama bileceğimiz bir hakikat var ki eğer ilim adına bir şey konmuşsa ortaya kıyamete kadar devam edecek ve her zaman o ilim adına o kanallardan beslenmeye çalışan insanlara ilham kaynağı olacak onun için alimin ortaya koyduğu şeyin ne zaman kaydı vardır ne mekan kaydı vardır sekizincisi sultan her hareketliliği kendisine karşı yapılmış bir adım olarak alim her hareketliliği bir bereket olarak görür tedirgin değildir alim niçin hareketlilikten korkmaz ki ama bakıyorsunuz sultanlara İmam cafer Sadık'ın kapısının önünde adamlar biraz artmış. Gelen gidenler fazlalaşmış. Anında bir tedirginlik var. Ne olacak? Arkasından ne gelecek? Acaba ne yapılacak? Nasıl bir tavır ortaya çıkacak? Bir tedirginlik var. Çünkü o ya yaptıkları devlet, kurdukları devletin temelinde güven yok. Korku var. Korku devleti olduğu için de en ufak bir şeyden endişe eden, bir hal var. Sekizincisi. Sultan. Sekizi okudum mu? Dokuzuncusu. Sultanın evi saray. Alimin evi mescid. Mektep ve medresedir. Onun için sultan. Halktan kopuk. Alim ise halkın içindedir. Onun evi saray. Alimin evi ise mescid. Mektep ve medresedir. Onuncusu. Sultan bir ömür kaybetme korkusu içinde alim her gün daha fazla insanlığa bir şeyler kazandırtma ızdırabında inler. Sultan bir ömür kaybetme korkusu içinde alim her gün daha fazla insanlığa bir şeyler kazandırtma ızdırabında inler. Bir İslam aliminin şöyle bir sözü var diyor ki eğer sultanlar bizim kullukla elde ettiğimiz güzelliklerin yüreğimizde bize nasıl bir güzellik kazandırdıklarını bilselerdi bize zaten savaş açmışlar da yüreklerimizle bile savaşırlardı. Kıskançlıktan dolayı yüreklerimize dahi tahammül edemezlerdi. Çünkü ilim insana böyle bir sekinet, Böyle bir güzellik kazandırtır ve hiçbir zamanda endişe içinde olmazlar. Hep daha ötesini ararlar. Bu dersin üzerine bir ders daha lazım. Nedir? İlim devletinin sultanı İmam Caferi Sadık. Madem onun ilim devletinden bahsettik. Onun ilimle bir noktaya geldiğini söyledik. O ilminin nasıl olduğunu da yine bir ders çerçevesinde anlamaya çalışalım bir dahaki ders mevla anlamayı kavramayı o güzellikleri hayatımıza aktarmayı hepimize nasip eylesin Subhanek Allahu meve bihamdik eshedu enle ilah illa ant astaqfuruke wa atubu ileik wa akhir da'wan anil hamdulillahi Rabbi alaamin al-Fatiha